15 Allahü Teala'nın isimleri. Allahü Teala'nın isimleri çoktur. Sayısını bilmiyoruz. İsimlerinden doksan dokuzunu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bildirmiştir. Kadi Zade Ahmed Efendi bir gibi vasiyetnamesi şerhinde diyor ki Allahü Teala'nın doksan dokuz ismine, Esma-i Hüsnâ denir. Allahü Teala'nın isimleri tevkifiyedir. Yani İslamiyet'in bildirmesine bağlıdır. İslamiyetin bildirdiği isimler ile çağrılır ve onlar ile zikredilir. Bunlardan başka isimler ile çağırmaya, zikretmeye İslamiyet izin vermemiştir. Şerh-i Mevâkıf 541. sayfasında diyor ki Kadi Ebubekr rahmetullahi teala aleyh buyurdu ki Allahu Teala'ya yakışmaz mana çıkmayan ona yakışan isim söylenebilir. Çoğunluk ise belli 99 isimden başkası söylenemez dedi. Bundan anlaşılıyor ki Allahü Teala'ya tanrı demeye izin yoktur. Yani Tanrı demek günah olur. Allah ismini kullanmak istemeyip bunun yerine tanrı demek veya 99 isimden birini bile kullanmak istemek çok büyük ve çirkin suç olur. Nuh aleyhisselam'ın oğlu Ya'fes mümin idi. Evladı çoğalınca onlara reis olmuştu. Hepsi dedelerinin gösterdiği gibi Allahü Teala'ya ibadet ediyordu. Yafes nehirden geçerken boğulunca Türk ismindeki küçük oğlu babasının yerini tuttu. Bunun evladı çoğalarak bunlara Türk denildi. Bu Türkler ecdadı gibi Müslüman, sabırlı, çalışkan insanlardı. Bunlar zamanla çoğalarak Asya'ya yayıldı. Başlarına geçen bazı zalim hükümdarlar semavi dini bozarak, puta taptırmaya başladılar. Bunlardan bugün Sibirya'da yaşayan yakutlar, hâlâ puta tapmaktadır. Dinden uzaklaştıkça, eski medeniyet ve ahlaklarını da kaybetmişlerdi. Hele Hunlar ve onların reislerinden, Attila, dinsizliği ve zulmüyle Allah'ın gadabı ismini almıştı. İslam güneşi Mekke-i Mükerreme'den doğarak, ilm, ahlak ve her türlü fazilet ışıklarını dünyaya saçınca, Romalıların, Asya'ya kadar yayılan sefahet ve ahlaksızlıkları ve Asya'yı, Afrika'yı kaplamış olan dinsizlik, cahillik ve vahşet altında yetişmiş diktatörler, sömürdükleri insanların İslamiyeti işitmelerine, anlamalarına mani oldular. Bu engeller, kılınç gücüyle ortadan kaldırıldı. Türk Hakanları asaletleri ve uyanık olmaları sebebiyle İslamiyet'in işitilmesine mani olmadılar. Şemseddin Sami Kamusul alamda diyor ki, Hazar Gölü'nün şarkındaki Aral Gölü'nün şark tarafına şimalde Seyhun, cenenkte Ceyhun nehirleri şimali garbiye doğru akarlar. İki nehr arasına, Maveraün nehr denir. İki göl arasının cenub kısmına, Harizm denir. Merv şehri buradadır. Bunun cenubu İran'ın Cürcan ve Horasan vilayetleridir. Buraya şimdi, Türkmenistan deniyor. Aral gölünün şimaline, Kazakistan deniyor. Maveraün nehrin cenûbuna, Özbekistan deniyor. Buhara, Semerkant, Taşkent buradadır. Bunun şarkına Tacikistan deniyor. Yarkent, Fergâne ve Kaşgar buradadır. Bu memleketlerin hepsine Türkistan denir. Buhara'yı 55, Miladi 674'te Horasan valisi Sait bin Osman İbni Affan, Semerkand'ı ve bütün Maverav'ün Nehri, 77 Miladi 695'te Kuteybe fethe edildi. 1285 Miladi 1868'de ve bütün Türkistanı 1292 Miladi 1874'te Ruslar istila eledi. Osmanlı Devleti'nin idaresine ele geçirmiş olan masonlar bu istilalara seyirci kaldılar. Türk'ün asaletiyle İslamiyet'in şerefi bir araya gelmeden çok önce, Asuriler Türkistan'a girerek, Türkleri güneşe, yıldızlara tapınmaya alıştırmıştı. Tan yeri ağarınca güneşe tapınırlardı. Bu sebepten güneşin ismi Tan yeri ve nihayet Tanrı oldu. kuran ı Kerim'de, ''Benim ismim Allah'tır, beni Allah diye çağırınız.'' Allah diye ibadet ediniz, Allah diye yalvarınız. Mealinde müteaddid ayeti i kerimeler vardır. Ona, onun istediği ismi söylemeyip de, kâfirlerin, onun en sevmediği, mâbudlarına koydukları, Tanrı ismiyle, onu çağırmak, ne kadar yanlış, ve ne büyük inat olduğu meydandadır. Mesela, bir hükümdar, emri altında bulunan kimselere, ''Benim ismim Ahmet'tir, beni Ahmet diye çağırınız.'' dese, onlar da, ''Hayır efendim, bizim canımız sana Ahmet demek istemiyor. Taş veya kurt, köpek veyahut en aşağı büyük düşmanının ismiyle çağırmak istiyoruz.'' deseler ve öyle çağırsalar, nasıl çok kızarsa, Allah ismi yerine, Onun emretmediği, hatta düşmanı olduğu Tanrı ismini söyleyerek ezan okumak ve ibadet etmek, Allahü Teala'yı gadaba getirir, düşmanlığa sebep olur. İbne Abidin, rahmetullahi teâlâ aleyh, ezanı anlatmaya başlarken buyuruyor ki, ezan bildirilen şekilde bildirilen kelimeleri okumaktır manası aynı olsa ve herkes anlasa da tercümesini okumak caiz değildir teganiye ederek yani kelimeleri bozarak da okumak caiz değildir kelimeleri bozmak demek musiki perdesine uydurmak için hareke harf ve met uzatmak eklemek veya çıkarmak demektir Böyle okunan ezanı ve Kur'an'ı ı Kerim'i ve mevlidleri dinlemek de günahtır. Bunlara ilave etmeden, yani kelimeleri bozmadan teğanni etmek, yani sesi güzelleştirmek caizdir ve iyidir. İbadetler emre uygun yapılmazsa oyuncak olur. Dini oyun yapmak, adete uydurmak ise kâfirliğin en kötüsü en çirkenedir. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği doksan dokuz isminden birçoğu yaratıcı olduğunu göstermektedir. Mesela Mukit, Halik, Bari, Musabvir, Razzak, Mübdi, Moit, Muhiy, Mümit, Kayyum, Vali, Bedi isimleri böyledir. Bu on iki isimden. Meşhur olan خالق ismi takdir tayin edici demektir. باری var edici demektir. مسابیر suret vericidir. Mesela bir mühendis bina yapmak isteyince önce lazım olan kereste, tuğla, çimento, demir, arsa, odaların adedi, büyüklüklerini takdir ve tayin eder, keşfeder, plan hazırlar halk bu demektir sonra mimar bu plana göre binayı yapar mimar binanın barisi olur nihayet binanın nakşları, süsleri yapılır bunu yapan musavvir olur Allahü Teala'nın her işinde şeriki ortağı yoktur her varlığın haliki barisi musavviri yalnız odur yaratmak Yoktan var etmektir. Maddeyi, elemanı yok iken var etmek ve var ettikten sonra başka bir varlığa çevirmek de yaratmaktır. Mesela insanı nutfeden cinni ateş alevinden yarattı. Mehalindeki ayeti kerime böyle olduğunu bildirmektedir. Yerler, gökler bugün bildiğimiz 105 basit cisim eleman yok idi. Bunların hepsini sonradan var etti. Elemanları, oksitleri, asitleri, bazları, tuzları birbiriyle birleştirerek parçalayarak milyonlarla uzvi organik ve inorganik cisimler meydana getirmekte, yani yaratmaktadır. Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki her şeyi bir sebep, bir vasıta ile yaratmaktadır. Sebepleri yapan var eden bunlarda aktiflik tesir kuvveti yaratan da odur cisimlerin fizik ve kimya özellikleri fizik kimya biyoloji olayları reaksiyonları onun yarattığı sebeplerdir elektrik ısı mekanik ışık ve kimya enerjilerini ve tepkimeleri hasıl eden çeşitli kuvvet şekillerini sebep olarak yaratmıştır bu sebepleri cisimleri yaratmasına vasıta kıldığı gibi insan aklını insan gücünü de kendi yaratmasına vasıta kılmıştır. Mesela kömürün 500 derece üstüne yani tutuşma sıcaklığına kadar ısınarak yanma olayının başlamasına kibritin alevi sebep olmakta ise de kömürün oksitlenmesini, yanmasını yaratan odur. Kibrit yanma olayının yaratıcısı değildir. Çünkü, kibritin yapısını, özelliklerini, alevini, ısı enerjisini, karbon atomlarının oksijene ilgisini, olayın, ekzoterm olup, kömürü ısıtıp, kırmızı şua, ışıma yaymasını yaratan, hep odur. Bunun gibi, tuz asidi içinde, çinko eriyip, çinkoklörür adında, Yeni özellikte bir bileşik cisim meydana geliyor. Bu iyon şebekesini çinko atomları ve asit molekülleri yarattı denilemez. Çünkü çinko klorür denilen iyon şebekesindeki çinko ve klorür iyonlarının atomlardan meydana gelişindeki elektron mübadelesinde ve bunun sebeplerinde iyonlar arasındaki çekme ve itme kuvvetlerinde Çinko ve asit bir şey yapmadığı gibi çinkoyu asidin içine atan insan da bu işinden başka bir şey yapmamıştır. Çinko klorürün meydana gelmesinde insan seyirci kalmış, iyon şebekesini hasıl eden tepkimeyi, özellikleri, kuvvetleri Allahü Teala yaratmıştır. Demek ki insanın aklı ve gücü de diğer tabiat kuvvetleri gibi Allah Teala'nın önce yaratmış olduğu maddeler, elemanlar, özellikler, kuvvetler, enerjiler arasındaki şartları, dengeleri değiştirerek yeni bir dengenin, bir ahengin, bir sistemin yaratılmasına bir sebep bir vasıtadan başka bir şey değildir. Şu halde Arşimet bir kanun yaratmamış daha önce mevcut olan özellikler arasındaki bir bağlantıyı görebilmiştir. Bunun gibi fonograf, megafon, elektrik ampulü gibi aletlere son şeklini veren Thomas Edison, bunları yaratmamış, yapmamış, yapılmasına sebep olmuştur. Bunları yaratan Allahü u Teâlâ'dır. Edison'un bunları yaratması şöyle dursun, Mevcut maddeleri bir araya toplayıp yeni aletlerin yaratılmasına sebep olurken elinin, ayağının, gözünün, diğer duygularının, çeşitli hücrelerinin, kalbinin, ciğer, böbrek ve daha nice organlarının işlemesinden ve kullandığı maddelerin aletlerin yapısından, içlerindeki atom, proton kuvvetlerinden haberi bile yoktu. Ne kendinin ne de kullandığı şeylerin birçok inceliklerinden haberi olmayan bir vasıtaya, bir sebebe, yaratıcı denilir mi? Yaratıcı, bunların en ufağını, en incesini, hepsini bilen, hepsini yapandır ki, bu da ancak Allahü Teala'dır. Üniversiteden birkaç diploması bulunan, yeni literatürleri okuyup, çok tecrübesi olan, Zeki ve akıllı bir fen adamı, iyi anlar ki insan bütün işlerinde bütün buluşlarında bir vasıtadan, bir sebepten başka bir şey değildir. Her olayı, her reaksiyonu, her hareketi yapan her kanunu idare eden yalnız Allahü Teâlâ'dır. İnsan gücünü tabii kuvvetlerden ayıran biricik şerefli pay, düşünceli, Şuurlu olarak vasıta olmasıdır. İnsan Allahü Teala'nın yaratmasını kendi istediği gibi tecelli ettirebilmektedir. Allahü Teala insanlara bu şerefli payı ikram ederek diğer mahluklarından ayırdığını, onu böylece başka mahluklardan üstün yarattığını İsra Suresi 70. ayetinde beyan buyurmaktadır. Yaratıcı Yalnız Allahü u Teâlâ'dır. Allah'tan başkasına, her ne maksatla olursa olsun, yaratıcı demek küfürdür. Bir gibi vasiyetnamesinde, bir kimse rızk Allah'tandır, fakat kulun da hareket etmesi lazımdır dese, kafir olur. Çünkü hareket de Allah'tandır, yazıyor. Yani hareketi ve işi, İnsan yaratıyor diyen kâfir olur. Bursa'lı İsmail Hakkı Hazretleri Hucetül Baligada diyor ki: Hakikatte Halik ve Razık Allahu Teâlâ'dır. İnsana Halik veya Razık demek ilhattır. İnsanın sıfatı asliyesi, aids ve iftikardır. Hakk Teâlâ'nın sıfatı zatiyesi kudret ve gınâdır. İnsanlara yarattı, yaratıcı dememeli. Allahü Teala'ya mahsus olan Halik ismini kimse için kullanmamalı ve at takmamalıdır. Rahman ve Rahim isimleri de böyledir. Allahü Teala bir şeyi yaratmasına başka şeyleri sebep yapmıştır. Bir şeyin yaratılmasını isteyen onun yaratılmasına sebep olan şeyleri elde etmelidir. Bir şeyin yaratılmasına sebep olan şeyler arasında insan gücü de varsa, yaratılan şeye suni cisim veya artifisiyel denir. Mesela kok gömürü, tur yağı suni maddedirler. Maddenin yaratılmasına yarayan sebepler arasında insan gücü bulunmazsa, böyle yaratılan maddeye tabii cisim veya natürel denir. Tabii maddenin meydana gelmesine insan gücü karışmazsa da bunun kullanılacak hale sokulmasına insan gücü de sebep olmaktadır. Taş gömürü, tereyağı tabii maddedirler. Tabii maddeler için tabiat yarattı demek ve suni maddeler veya olaylar için de insan yarattı demek başka sebeplere de yaratıcı demek gibi cahilce saçma bir söz olur. Mesela balı arı yarattı veya ışığı elektrik yarattı demek gibi olur. Müslümanların, yetmiş iki sapık fırkasından, mutezile de, insan kendi işinin hâlıkıdır dedi. Bunlar, bu yanlış inanışı, ayet i kerime ve hadisi i şeriflerden çıkardıkları için, kâfir olmuyor ise de, Doğrusunu kabul etmedikleri için bir müddet cehennemde yanacaklardır. Fakat ayetten, hadisten, dinden, imandan haberi olmayanların devlet ve saltanat sahiplerine yaltaklanmak, teveccüh kazanmak için "yarattın" demeleri küfür olur. Allahü Teala'dan başkasına yarattı demek çok tehlikelidir. Her şeyi yaratan Yalnız Allahü Teala'dır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Fakat Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki her şeyi sebeplerle yaratmaktadır. Böylece madde alemine ve sosyal hayata düzen vermektedir. Sebepsiz yaratsaydı alemdeki bu nizam, bu düzen olmazdı. Mikroplar hastalığa, bulutlar yağmura, güneş hayata, katalizörler, birçok kimya reaksiyonlarının hızlanmasına ve hayvanlar, bitkisel maddelerin et, süt, bal haline gelmelerine, yapraklar, organik maddelerin sentezine sebep oldukları gibi, insanlar da, tayyare, otomobil, ilaç, elektrik motorlarının ve daha nice şeylerin yapılmasına sebep olmaktadır. Bütün bu sebeplere kuvvet, tesir veren Allahü Teâlâ'dır. İnsanlara fazla olarak akıl ve irade de vermiştir. Sebeplere, vasıtalara yaratıcı demek doğru olamaz. Böyle olduğu kelime-i yani la havle la kuvvete illâ billah diyerek çok güzel anlatılmaktadır. Şiiler de günahları insanlar yaratıyor Allah yalnız iyilik yaratır, diyorlar. Eshâb-ı ve hak sözün vesikaları kitaplarımızda bu sözlere cevap verilmiştir. allah Teala'nın sıfatlarını gösteren, alim bilici, semi, işitici, basir, gören, kadir, gücü yetici, kudretli, mürid, dileyici ve mütekellim, söyleyici ve bunlar gibi isimleri, İkinci kısmın elli ikinci maddesinde bildirilen manaları ve şartları düşünerek insanlar için kullanılabilir. Hadîka'da dil afetlerini anlatırken diyor ki, Rahman, Kudüs, Müheemin ve Halik gibi yalnız Allahü Teala'ya mahsus olan isimleri insanlara isim yapmak haramdır. İmamı Nebi, Rahmetullahi teâlâ aleyh, bunu Müslim şerhinde bildirmektedir. Aziz gibi sıfatları olan isimleri mecaz manalarıyla insanlar içinde kullanmak caiz ise de edebe yakışmaz. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ismini söyleyince, işitince, yazınca, Sübhanallah, Tebarekallah, Celle Celaluhu, Azze İsmü, Cellet Kudretü veya Teala gibi saygı sözlerinden birini söylemek, Yazmak birincisinde vacip, tekrarında ise müstehaptır. Rasulullah'ın ismini işitince salavat söylemek de böyledir. Bezzaziye'de ve Hindiyenin beşinci cüzünde diyor ki, Allahü Teala'nın ismini işitince ve söyleyince, Celle Celaru veya Teala Yahut Tebareke. Allah diyerek saygı göstermek vaciptir. Tekrar edince de yalnız söylemeyip Teala da demek müstehaptır. Yani Allahu Teala'nın isminden sonra tazim, saygı gösteren bir kelime de söylemelidir. Bunun gibi yalnız Kur'an dememeli daima Kur'an-ı Kerim demelidir. Görülüyor ki Allah buyurdu ki veya Allah Teâlâ buyurdu ki demek ve yazmak yanlıştır. Allahü Teâlâ buyurdu ki demek lazımdır. İslamiyette kavmiyet ırkçılık yoktur. Her milletin, her dil sahiplerinin böyle arabi söylemeleri lazımdır. Tercümesini söylüyorum diyerek saygısızlık yapmamalıdır. İbn Abidin 5. cildin sonunda ve Birgi Kadi Zade şerhinde diyor ki Es'ab-ı Kiram'ın ismine radiyallahu anh başka alimlere rahmetullah aleyh demek ve yazmak müstehaptır. Ehli sünnet alimleri buyuruyor ki Es'ab-ı Kiram'ı çok sevmek, tazim ve hürmet etmek lazımdır. Bunun için İsimlerini yazarken, okurken ve işitince radiyallahu anh demek müstehaptır. Bunlar İslam ahlakı kitabımızda da yazılıdır. Rafiziler Müslümanları aldatmak için esnaf çok yüksektir. Yüksekliklerini bildirecek bir kelime yoktur. İsimlerinin yanına radiyallahu anh demek onlara hakaret olur. Böyle şeyler söylememelidir diyorlar. Rafizilere aldanmamalıyız. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde kendisini biz sözü ile bildiriyor. Allahü Teala birdir. Kur'an-ı Kerim'de kendisinin bir olduğunu bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde kendisine ben demedi. Büyüklüğünü her şeye malik hakim olduğunu bildirmek için ben yerine biz de diyor. Biz dediği yerleri her şeyin maliki hakimi olan ben olarak anlamalıdır. Muhtar 5. cilt 268. sayfede buyuruyor ki: Çocuklarına Abdullah, Abdurrahman, Muhammed, Ahmet gibi isimleri koyanları Allahü Teala sever. Allah-u Ali, Reşit, Kebir, Bedi gibi isimlerini insanlara yakışan manayla ile at koymak caiz ise de, cahiller bu isimlerin manalarını ve söylemesini yanlış yaparak günaha hatta küfre sebep olur. Mesela Abdülkadir yerine Abdül Koydur diyorlar ki, kast ile olursa küfürdür. Kast ile bu isimleri tahkir eden, mesela Abdülaziz yerine Abdülüzeys diyen kâfir olur. Muhammed yerine Hamo, Hasan yerine Hasso, İbrahim yerine İbo demek de böyledir. Kur'an-ı Kerim'i teganni ile kelimeleri değiştirerek okumanın haram olması buradan da anlaşılmaktadır. Bazı esnaf kendi adı olduğu için bu mübarek isimleri ayakkabıların terliklerin içine reklam olarak yazıyor. Satın alanda ayağına giyerek üstüne basıyor. Yazanın ve giyenin imanlarının gitmesinden korkulur. İbni Abidin üçüncü ciltte buyuruyor ki iman Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala'dan getirdiği söz birliğiyle bildirilmiş olan şeylerin hepsini kalbin tasdik etmesi yani inanması demektir. allah Teala'nın var ve bir olduğuna, tekrar dirileceğimize, namaz kılmanın, Ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğuna, şarap içmenin, kadınların başlarını, saçlarını, bacaklarını yabancı erkeklerin yanında açmalarının, haram olduğuna inanmak böyledir. İnandığını söyleyenin mümin yani Müslüman olduğu anlaşılır. Buda tapmak Kur'an-ı Kerim'i pisliğe atmak gibi küfr alameti olan bir şeyi yapan kafir olur. Abdestsiz olduğunu bilerek namaz kılmak, sünnet olan bir işi beğenmemekte küfr olur. Ayet-i eden ve mütevâtir yani her yerde bilinen Hadis-i şeriften açıkça anlaşılmış olmayan veya açık ise de icma ile bildirilmiş olmayan bir şeyi inkar eden kafir olmaz. Haram olduğu açıkça bildirilmiş bir şeye helal diyen kafir olur. Şarap içmek, domuz eti yemek böyledir. Aslı helal ise de bir sebep ile haram olan bir şeye helal diyen kafir olmaz. Başkasının malını almak böyledir. Bir Müslümanın bir sözü veya bir işi tevil olunabilirse, yani birçok bakımdan kâfir olacağını gösterse, bir bakımdan kâfir olmayacağını gösterirse, bu bir bakımı anlamalı ona kâfir dememelidir. O bir bakımdan söylemediğini bildirirse kâfir olur. Sözün küfre sebep olmasında alimlerin söz birliği yoksa, o sözü söyleyene kafir denemez. Mürtet olana nasihat etmek, şüphesini gidermek müstehaptır. Mü흘let isterse üç gün hapsolur. Yine tövbe etmezse mahkeme katline karar verir. Darül Harb'e kaçıp sonra esir alınırsa da böyledir. Nasihat etmeden öldürülmesi mekruhtur. Hadika ikinci cilt 198. sayfede diyor ki: Erkek ve kadından biri mürtet olunca nikahları fes olur. Sonraki çocukları veled-i zina olur. Erkek tövbe ederse tecdiden nikah etmeleri lazım olur. Fakat kadın nikah yapmaya zorlanmaz. Kadın mürtet olduğu ise tövbe etmesi ve sonra nikahının yenilenmesi için zorlanır. Talak olmadığı için hulle lazım değildir söz birliği olmayan şeyi inkar eden tövbe edince nikahını tazelemesi ihtiyatlı olur yani iyi olur. Mürtet olunca malları mülkünden çıkar. Hepsi elinden alınır. Tövbe edersek kendine geri verilir. Ölürse veya darül yani Fransa, İtalya gibi kâfir memleketlerinden birine giderse Müslüman varislerine verilir. Müslüman olup darül İslam'a gelirse variisten de geri kalan alınıp kendisine verilir. Mürtet iken kazandıkları ise fey olur. Beytül malin olur. Cizye kısmından hakkı olanlara verilir. Dül halpte kazandıkları esir alınınca Müslümanlara fey olur. Hindiye ve Kadihan. Orada ölürse kafir olan variislerinin olur Mürtedin hiçbir ibadeti sahih olmaz. Hiçbir kadın ile nikahı sahih olmaz. Esir alınınca köle ve cariye yapılmayıp erkek kat, kadın haps Kestiği ve avladığı yenilmez. Şahitliği kabul olmaz. Kimseye varis olamaz. Mürtet iken, Darül İslam'da kazandıklarına kimse varis olmaz ül İslam’daki ticari muameleleri, İmam-ı azama göre askıda kalıp Müslüman olursa nafiz olur. Ölür veya darül harbe giderse hepsi bâtıl olur. İmameeğine göre ise başlangıçta nafiz olurlar. Zevci mürtet olan kadın iddet zamanı bitince başkasıyla evlenebilir. Bazıları diyor ki insan namaz kılıp, her ibadeti, her iyiliği yaptığı halde bir kelime söylemekle kafir olur mu? Kadizade Ahmed Efendi, rahmetullahi aleyh, bir gibi şerhinde buyuruyor ki bir kafir bir kelimeyi tevhid söylemekle mümin olduğu gibi bir mümin de bir söz söylemekle kafir olur. Erkek veya kadın inadî ile mürtet olunca nikahı fes olup gider ki. Bu talak demek değildir. Bunun için üçten fazla imanını ve nikahını tazelemeleri hullesiz caiz olur. Yalnız birinin nikahı tazelemesi yetişmez. Erkek ile zevcesinin iki şahit yanında nikahı tazelemeleri lazımdır. Şafii de iddet zamanı içinde tövbe ederse tecdid nikah lazım olmaz. Hanefi olan Kolaylık olmak için nikahını yenilemeye zevcesinden vekalet almalı iki şahit yanında öteden beri nikahım altında bulunan zevcemi, onun tarafından vekil olarak ve tarafımdan asil olarak kendime tezvic ettim demelidir. Camide cemaatin çok olduğu bir namazın duasından sonra imam efendi tecdid-i iman ve nikah duasını Cemaat ile birlikte okursa, cemaat birbirlerine şahit olmuş, nikahları da tazelenmiş olur. Son nefeste, Müslümanın tövbe etmesi sahih olur. Fakat, kâfirin imana gelmesi sahih olmaz. Her Müslüman, sabah ve akşam şu iman duasını okumalıdır. Allahümme inni eûzübike min en üşrike bir ke şey en ve ene a alemü vestanfirue, ve ma, laa alemü, inneke en te Allaha Sabah duası gece yarısında okumaya başlanır. Akşam duası zevalden başlar. Mürtet olduğunu inkar etmek tövbe olur. Berika ve hadikada dil afetlerinde.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 Çünkü mürtet olunca evvelki günahları yok olmaz. Riddet zamanında yapmadıklarını kaza etmez. Küfrü ile mürtet olanların nikahları bozulur. Tekrar imana gelince iki şahit yanında tecdidi nikah yapmaları lazım olur. Hulle lazım olmaz. Tevbe etmek için yalnız kelime-i şehadet söylemeleri kafi değildir küfre sebep olan şeyden de tövbe etmeleri lazımdır. Eğer küfre sebep olduğunu bilmeyip söyler yaparsa veya küfre sebep olacağı alimler arasında ihtilaflı olan bir sözü amden söylerse imanının gideceği ve nikahının bozulacağı şüphelidir. İhtiyat olarak tecdidi iman ve nikah etmesi iyi olur. Bilmeyerek söylemeye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 tecdidli nikah lazım olmaz. Camilere giden Müslümanın küfr-i inadi ile mürtet olması düşünülemez. Yalnız diğer dört şekliyle küfr söylemesi ihtimali olduğu için imam efendiler cemaate, Allahümme inni üridu en ücetideli imane ve nikaha tecdiden bi kavli la ilahe illallah. Muhammedun Rasulullah okutarak tevbe ve tecdid-i iman ve nikah yaptırıyorlar. Böylece, la ilahe illallah diyerek tecdid-i iman yapınız, Hadisi i şerîfindeki emr yapılmış olmaktadır. Mu'cizelerine Ahmet'in yoktur adetle hesab. Ettiler amma sahabe ondan üç bini tâdat. Mu'cize her kim nebidir, sıdkına olur delil. Şöyle ki, gün olduğunu haber verir afitâb. Mu'cize, bir de görülse, yetişir tasdik için. Göstermiştir Hod Muhammed, mu'cizat-ı bi'hesap. Sıdkına Kur'an yeter ki, hak sözüdür şüphesiz. Zira,